De ki Allah'ın kulları için yarattığı ziti ve temiz rızkı kim haram kılmış. Deki bunlar dünya hayatında müminler içindir. Kıyamet gününde ise yalnız onlara özgüdür. İşte bilen bir topluluk için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz.